Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz Murat Özyaşar. Hoş geldin Murat. Teşekkürler. Murat'la bu ikinci programımız. Ee, Murat Özyaşar 1979'da Diyarbakır'da doğdu. İlk öyküsü Adam Öykü Dergisi'nde. Çevrilmiş öyküleri ise Transcript Review, Words Without Borders, Kovara ve, ve Tiroj dergilerinde yayınlandı. Ayna Çarpması adlı ilk kitabıyla 2008 Haldun Taner Öykü Ödülünü ve 2009 Yunus Nadi Öykü Ödülünü aldı. Bu kitap bir adıyla Kürtçe'ye çevrildi. Şimdi programın ilk bölümünde bu değil aksaklık meselesi üzerinde durmuştuk. Burada biraz artık anlatı ve kurgudan da bahsedelim istersen. Şimdi benim çok sevdiğim bir şey oldu. Bu yani... Tabii sen de bu kuşan yazarı olduğun için bunlardan bağımsız düşünülemezsin ama böyle bir aslında bu son dönem edebiyatımızda ...başka yazarlara bir selam çakmak... ...işte onların metinleriyle... ...bir böyle bir hemhal olmak... Hı hı. ...hatta onların... E, ...işte Barış Bıçakçı'da olduğu gibi mesela... ...okuma listeleri vermek... Hı hı. Bu, ...böyle bir, bir şey de başladı aslında... E, ...fakat... E, ...sendeki durum... ...tamamen farklı bir durum... ...hani böyle bir listeler verip... Hı hı. ...bir hemhal olma durumu değil de... E, ...mesela... E, ...onların e, hem kendileri var... Bir yoklama listesi var evet, mesela. Evet. Ee, hem kendileri var. Ee, bir e, bunu konuşalım istersen. Bu yazarlarla senin nasıl bir ilişki kurduğun ve e, onların metinleriyle nasıl bir e, metinsel bir ilişki kuruyorsun sen çünkü Hı -hı. onların metinleriyle. Yani böyle bir ulaştırma ve kahramanlaştırma hikayesinden çok metin, metinleriyle kurulmuş metinsel bir ilişki evet. seninkisi. Yani bu ilişki yani nasıl... Sen mesela bir de şeyi de merak ediyorum yani bu son dönemde bu başka yazarların metinleriyle bir hemhal olma durumu da. Mesela. Ya açıkçası bu ilk kitapta da çok daha fazlaydı. O da işte 2008'de yayınlandı ve 2003 ile 2008 arasında yaz 7 arasında yazmıştım ben de. Yani bundan hı hı. 10 yıl önceki hı hı. mesele <gülüyor> <gülüyor> bugün bunu daha çoğalması sevindirici tabii ki. Hı hı. Ee, ve hepimiz hani okuyarak başlıyoruz bu işe hı hı. E, haliyle kimsinden çok etkileniyoruz hı hı. E, ama bu yeterli bir sebep değil yani etkilenmek e, sadece hı hı. yetmiyor hı hı. ben hani e, metinlerde daha çok e, kan bağım varsa hı hı. E, yazınsal bir akrabalık kuruyorsam e, bir ilişkilenme içine giriyorum yani Oğuz Atay bunlardan biridir Yusuf Atılgan bunlardan biridir yani metinlere bakınca zaten hı hı. E, bunu hı hı. açık açık söylemekten de hani e, hı hı. metinde açık söylemekten de yakına e, evet, etmiyorum evet Böyle bir kanbayla, gelenekle bir ilişkisi var bana kalırsa gece silgisi galiba. Gecesi evet gece silgisi. Yoklama defteri denen bir bölüm var orada evet. işte yazarların adı var ama normal okur onu hani herhangi bir isimmiş gibi de görebilir çünkü soyadları yok sadece isimleri evet. var ama daha iyi okur hani onu hı hı. her birin altında hani o yoklamada buradayım derken hı hı. o yazarın ustu yazınsal şeyle kurulmuş ya da mesele bir, edindiği bir mesele varsa hı hı. onu o şekilde ben buradayım diyor göremedim şimdi ama işte tam zaman zaman buradayım hı hı. diyor. Hı hı. Ee, işte Sato Bener e, bir hı hı. dosta gittim. Ee, yoktum ama burada indiyorum. 30. <gülüyor> <gülüyor> 30. sayfada. 30'dan mı? 30. sayfada. İşte Feride Etkü var. Ha. Sevin Burak var. Hı hı. Onat Kutlar var. Said Faik var. Evet, Ziya ha. Osman Saba evet. var. Haldun Taner var. Hasan Ali Toptaş var. Evet hepsi kendi dilinde. Evet, evet, hepsi kendi uslubunda, kendi dilinde. Bir de bir kahraman var tabii ki. Evet. Orada da bir suskunluk var. Evet. Zaten hikayenin tamamı da o suskunlukta bana kalırsa. Şimdi biraz evet o metinselleşme hikayesi işte yine ilk bölümde konuşmuştuk. Bu Benjamin'in alıntılar Hı. ve o alıntıların aslında çok da hayra işe, alamet olamayacağı <gülüyor> meselesi. Belki aynı hani aradan on yıl geçip tek, sonra ikinci kitapta bu hayra alamet olmama hikayesini tekrar düşünülmüş müdür bilemiyorum ama. Biraz şimdi bu sarı kahkahada da yine bu konuştuğumuz baba ve oğul. Hikayesi Hı -hı. devam ediyor. Yine işte e, ilk kitaptaki anne. Hı -hı. Anne hikayesi burada da devam ediyor. E, fakat burada devam ederken biraz bana şey gibi geldi mesela. Sarı Kahkahada e, işte fotoğraflardan bahsetmez. An anne mesela hani Hı -hı. An anne an anne anne anne. Ben ona an anne derdim diyor Hı -hı. mesela. Hı -hı. Kahraman ve onun fotoğraflarına bakıp Hı -hı. konuşup. Yani o anları çoğullaştırmak. Evet. Daha böyle hani e, ne diyeyim hani o ilk kitaptaki metinselleşen zaman burada daha anlarla çoğalan bir zamana dönüşmüş gibi geldi bana. Mesela Sarı Kahka'da. Evet. Ya çok bilinçli yaptığım bir şey değil açıkçası. Hı -hı. Ama hani babayı mesele edinmek e, Hı -hı. benim meselelerimden biriydi. Bitti mi bilmiyorum. E, ama buradaki baba sadece hani... E, Evdeki babadan söz etmiyoruz. Hı -hı. Çünkü bu aynı zamanda iktidarda, devlette. Hı -hı. Ee, bunun bir parçası baba imajında gizli. Ee, orayla, Oralarla konuşmak, hesaplaşmak, e, tanımak, tanışmak, e, bertaraf etmek. Hı -hı. Ee, bunu estetize etmek istedim. Hı -hı. Ama bunu ne kadar yaptım bilmiyorum tabii ki. Hayır, bu evet baba hep bir muktedirle kurulan bir ilişkiyi de beraberinde getiriyor. Fakat bu muktedirle kurulan ilişkiyi sanki sarı kahkahada... Daha bir şeye dönüşmüş. Biraz daha yumuşak bir ilişkiye dönüşmüş gibi. Evet çünkü sonunda kendisi de babaya dönüyor. Oradaki hı hı. anlatıcının kendisi o da bir muktedire dönüşüyor ve benzer hı hı. krizler geçiriyor diyebilirim. <gülüyor> evet krizler geçiriyor ama anne de ağıt. Anne de ağıdın, evet. ağıdın dili ve şey anne çoğu zaman mesela ayna çarpmasında daha suskunken burada daha çok konuşuyor. Hı hı. Ve... Ee, konuştuğu dil mesela aynı çarpmasında işte oradaki kahraman biraz daha bu annenin eğer tabii temsil ettikleri figürler üzerinden konuşursak hı hı. ve babaanne de daha böyle hani kahramanın uzak tutmaya çalıştığı çünkü işte dilinden dolayı uzak hı hı. tutmaya çalıştığı başkalarına benzetemediği kara mesela hep annem diyeyim, evet. karanlık derken burada daha böyle konuşkan ve Konuştuğu ses de bir ağıt sesi. E çünkü artık sahiplenmeye başlıyor galiba orada. Çünkü bir öncekinde hani e, alnında dövmesi hatta daki var. Hı hı. E, altın dişleri var. E, hı hı. Belki utanılacak bir nesne bir, bir özneye dönüştürülmek isteniyor. Hı hı. E, ona öyle e, muktedir öyle hı hı. E, bir reçete sunuyor çünkü ona. Ama o tüm bunlarla hesaplaştıktan sonra artık yumuşak hı hı. E, bir yere geçmiş olabilir tabii. Peki mesela şey haline de dönmüş olabilir mi? Çünkü biraz bu hani ölen babanın evin yara almasının hı hı. Çünkü biraz burada hani ev de bir canlıya dönüşüyor. Hı hı. Sadece bir metafor değil ev yaralanabiliyor işte ev üzerine konuşulurken sanki ondan bir canlıymış gibi bahsediliyor hı hı. ve bir bütünlük hı hı. hali. Evet. Mesela bu ayna çarpmasında hiç e, ne diyeyim nesnelere ya da metin Hı -hı. yani diğer yazarların metinleriyle bir metinselleşirken böyle bir Hı -hı. tam bir bütünlükten bahsedemiyoruz işte. hep o konuştuğumuz evet. aksaklık o aksaklık. Benim acemiliğimdir o da. <gülüyor> yo, yo, hayır bunu ben acemilik olarak düşünmedim açıkçası ama hani mesela şeyi düşündüm evin e, bu şekilde kişiselleştirilmesi, evin bir hikayesinin olması. Mikaela Kanarya evet. şeyde ilk e, kitapta yarışma vardı. Öyküsüne, evet. evet yarışma öyküsünde Kanarya ve burada da hani ev ve evin içindekilerin e, yani evin Oradaki yaşayanlarla birlikte bir bütün tek bir ses çıkarması. Evet yani, yani şimdi, biraz ondan bahsetmek istiyorum. Ya, yarışma hikayesine mesela hatırlat şimdi dönüp bakınca bir daha hatırlıyorum ben de. Bülbül ötüşlü kanarya yarışması hı hı. var. Yani şimdi <gülüyor> bir, bir <gülüyor> kanarya niye bülbül gibi evet. öt diyorsun ve hatta öt ötmesiyle sağladıktan sonra yarıştırıyorsun bunları. Hı hı. E bunların hepsi aslında birer metafor yani asimilasyon birer göstergesi. Ee, sarı da hani e, manası itibariyle e, bir yaz zamanı e, atılan bir kahkaha. E, aslında işte insanlar gelir yaz sahibine e, fatihalar okunur, işte kahveler, çaylar içilir ve herkes gittikten sonra çekirdek aile bir başına kalır. Hı hı. O çekirdek aile bir başına kalınca da işte ölen kişi, yakın kişiyle ilgili... E, Komik şeyler anlatırlar birbirlerine çünkü daha idrak edilememiştir o yaz. Oldu mu ol, olmadı mı gerçekten öldü mü bundan emin hı hı. E, tabii ki ölmüştür ama bunu hı hı. da e, tam kalbinde hissedemez. Bu sebeple de böyle bir kriz yaşanır ve o kriz anında atılan kahkanın adı da sar kahkaymış. Ben bunu e, son hani, e, yaşadığımız her şeye dönüp bakınca açıkçası kriz <gülüyor> hali yaşanıyor ve e, biz toplum olarak memleket olarak son 30-40 yıldır neredeyse bu yası yaşayamadığımızı düşünüyorum ve sürekli evet, o da bir problem e, Tabii bu da e, sağlıklı bir şekilde yası yaşayamadığımız için de e, attığımız kahkahaya yansıyor e, hep yasın ilk günlerindeymişiz gibi ama son 30-40 yıldır hep ilk hı. günlerindeymişiz gibi yani o sağaltım bir türlü sağlanmıyor Olmuyor, evet. o yasla baş, başa kalınamadığı için evet şimdi yine bir ara veriyoruz bu sefer ne çalalım ne çalmak istersin Sümeyla ile devam edelim hı hı. Le Pejne. peki Çeviri ve Altyazı Herkala lem La la la 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ee, günün ve Güncel Edebiyatı'nda Murat Özyaşar'la konuşmaya devam ediyoruz. Evet Murat biraz bu kriz anlarından en çok <gülüyor> e, bahsetmiştik. Ve bu e, yazsın tutulamamasının bir krize neden olması ve bu kriz halinin e, kendisinin de hep devam ettiğini e, konuşuyorduk. Şimdi Sarı da hani o benim bahsettiğim... Bütün bir ses çıkarmak yani o bütünlük teklik değil ama yani hı hı. tam da bu belki senin bahsettiğin krizle ilgili bir şey. Ee, ve Mesela şey de var bu işte kitabın kurgusunu da etkiliyor. İlk üç kitap Kamil'in hikayesi hı hı. aslında yani Kamil'in e, anlatıcının gözünden bize anlatılan hali ve mesela en son üçüncü hikaye. Bu hı hı. işte ayna çarpmasında olduğu uzun hikaye gibi hı hı, hı hı, evet. <gülüyor> aslında Kamil bu kadar mıydı senin derdin? başlayan hikayede de hani e, bir görünen bir şey var ya da bizim gördüğümüzü ve bildiğimizi zannettiğimiz bir şey var fakat diğer taraftan biraz onun içine doğru e, gittiğimizde işte hep bu konuşuyoruz ya hemhal olma durumu Hı -hı. aslında pek de hemhal olamadığımız ısrarla uzak kaldığımız bir şey de var ya bunu evet içeriden anlatmak istedim bunu kendime Hı -hı. anlatmak istedim ben de kendi, e, orayla anlattığım yerle anlattığım mekan ve zamanla da ben de hemhal olmak istedim hatta ilk dönemler kitabın adı hemhal olsun mu diye Öyle mi? düşünmüştüm şimdi hemen sözcüğünü kullanınca. <gülüyor> <gülüyor> Bu olmayacak da galiba belki bunu, bunu buna çalışmamak buna ısrar etmemek gerekiyor. Yani bizim çünkü anlamanın yolu mesafe almakla da ilgili bir şey. Biz o mesafesizliği ortadan kaldırırsak onu anlayamamış olabiliriz. Hı hı. Anlatmanın yolu da öyle galiba tabii değil mi ki, sadece tabii anlamanın değil e, hatta mesafe alması gerekiyor soğuması gerekiyor hı hı. biz e, bugün yani dönüp bakınca son dönemde mesela e, 80 dönemi çokça anlatılıyor 90 dönemi çokça anlatılıyor evet, çünkü bir mesafe alındı daha serin e, bir bakış elde hı hı. edildi e, bence doğru da bir mantık tabi. Evet şimdi bu kadar krizden bahsetmişken istersen bu tam da bir sarı kahkadaki kriz hikayesi de böyle bir şeye gitmek isteyen bir oğul hı hı. fakat yani tabii hikayenin sonu biraz daha farklı onu çok söylemek istemiyorum hı hı. <gülüyor> yani kalp krizi geçiren baba ve sonra... Bir ölüm nedeniyle gidememek ama aynı zamanda o erkek olduğu ailenin hmm. erkek çocuğu olduğu bir evet, de taşra meselesidir tabii ki. Meselesi. ama bir taraftan cinsiyet kodlarıyla da ilgili bir şey tabii erillikle ki. de ilgili bir tabii. şey tam da hani oradan çıkıp gidip sadece o coğrafyayı ve bir evi terk etmek değil hı hı. kendisine verilen bütün kimlikleri e, terk etmek isterken babanın ölümüyle Hazırlanmak dolan bir bavulla orada kala kalma hali. Yani kendi olmaya giderken, kendi olmaya bir, daha... giderken hı hı. bir daha şey yapamamak. Hiç kendi olamayacak. Evet kalmak zorunda. Yani olmaya giderken kalmak zorunda kalmak gibi bir şey. Peki öyle mi gerçekten? Kalarak kendi olunamaz mı? <gülüyor> bu bilmiyorum gerçekten ama hani mesela onu e. bunu düşündüm evet. çünkü aynı hikaye şeydi de yani daha doğrusu aynı hikayede miyim de benzer bir şey bu ay fertuncun dünya arasında da var orada Hı -hı. da öyle hani kendi Doğru ne korumak evet, kendini korumak isterken babasına dönüşüyor aslında olabilir aslında bu hani kendini ikna etmekle ilgili bir Hı -hı. şey ee, buna razı da olabilir Hı -hı. biri Hı -hı. Ee, bu yenilgi de sayılabilir Hı -hı. ama belki hani kalınca da Hı -hı. Aslında e, Hı -hı. her gitmek olmaya yol açmayabilir. Hı -hı. Evet. Doğru diyorsunuz aslında kalmak da Hı -hı. E, insanı oldurabilen bir şeye dönebilir. Mesela o yüzden bu son kitabın son hikayesinde şey diyor ya derttir bu. Kimin nilal ederken kimini eder geveze. Hı -hı. Hani bu da biraz mesela bana bunu düşündürdü. Hani alttan alta kaldığında kendi şeyini nasıl kurarsın? Hani kalarak kendi benini inşa etmek Nasıl o, o şey? dertle yaşarsınız ha, de, işte yani, o dert, hani tam burada senin dediğin ya da işte bu kitaptaki gibi lal ederken kimini geveze yani o evet. geveze gevezeliğe dönüşemez mi oluşabilir tabi kekeme de edebilir geveze de edebilir ee, belki de alışmayla ilgili bir şeydir bu insanoğlu çünkü her halükarda yaşamayı becerebilen biri Hı hı. E, ve bu a, bir tür alışmayla da ilişkili ama biz buradan neye itiraz ediyoruz, hı hı. E, neye el kaldırıyoruz e, o, onu görmek gerekiyor. Evet biraz mesela şey de var bu senin kahramanın iç sesiyle ya da dış sesiyle konuşurken ya da anlatıcı konuşurken yine benim en çok dikkatimi çeken şeylerden birisi e, şey oldu. O yani konuşan kişi ya da ses her şeyle orada. Yani hı hı. o bütün varlığıyla orada. Hı hı. Yani hiçbir zaman şeyde değil yani hem orada ya da başka bir yerde değil. Yani iç sesiyle de dış sesiyle konuştuğu zamanlarda bile bütün varlığıyla kendisini oraya yerleştiriyor. Evet. Bu biraz önce konuştuğumuz şeydi mesela o yüzden bana onu düşündürtmüştü. Bilmiyorum bir, ileride böyle bir şey yazmayı düşünür müsün ama evet. hani e, orada olma halini tamamen e, ne diyeyim Gövdeleştirebilen, bedenselleştirebilen bir e, varlık diyelim artık buna, çünkü onun içine ses de giriyor. Varlık e, orada kaldığında ya da e, kök saldığında kendini yeniden yaratabilir, yaşartabilir ama açıkçası bunu tüm teferatuyla ben düşünmemiştim yani. Hı hı. Bu yansımış olabilir, olmayabilir. E çünkü hani... burada şey belki ifade etmek gerekiyor. Yani e, yazar hı hı. kendi yazısından daha akıllı değil. Hı hı. Onun önünde değil bazen yazı daha bazen değil çoğunlukla hı, bana kalırsa evet. yazı daha önde gidiyordur. Yani yazara değil, yazıya bakmak gerekiyor. Ha evet yani bu metnin yine ilk bölümde konuşmuştuk ya metnin hani hiç senin düşünmediğin şekilde kendi Hı, tutarlılığını evet. yarattığını fark ettiğinden Hı -hı. bahsettiğinde de e, bu mesela bana onunla ilgili de e, geldi. Bir taraftan şey de var benzetmeler Hı -hı. mesela çok güzel benzetmeler var. Böyle hani kederden nefrete doğru giden Hı -hı. bir yolda Hı -hı. ilerlemek evet, evet, gibi. Evet. Ee, bu benzetmeler şey yine sarı da e, ilk kitaba oranla daha böyle yoğunlaşmış ve şeye dönüşmüş gibi sanki. İşte o hani biraz önce bahsettiğim tam da orada olma halinin şey gibi hani tespit burada. Evet yani, ya o dibine, dibine ya, kadar da evet, evet, <gülüyor> Her evet. şeyle yani orada olma ve onun e, hani o sanki yeni bir ifade bulmuş hmm. gibi geldi bana ve bu da hani... O yüzden hani yani bir cümleye bir dünya sığdırıyorsun. Mesela onun üzerine ya, bir sürü ya onun üzerine bir sürü şey düşünebilirsin ama o tek cümlede hani biz söylenmek istenen her şeyi bir anda göz, gözümüzün önünde canlandırabiliyoruz. Ya doğru. Yani bunun bir kitapla ilgili yazılan yazılarda da sürekli bu hmm. yoğunluğa sürekli bir e, şey vurgu yapıldı açıkçası doğru. Ya o yüzden mesela hani gerçi bir arada da konuştuk ama bu yazma sürecinde e, mesela ben şeyi çok merak ettim açıkçası e, Kelimeleri herhalde çok düşünüyorsun. Her zaman. Değil mi? Kelimeler... Yani bu yazıyla ilişkili sadece yazza, yazma anla ilişkin bir şey değil. Beni çok ilgilendiriyor kelimeler. Hı hı. Nedenini bilmiyorum hı hı. ama üzerine düşünüyorum. Hı hı. Çoğunlukla yanlış anlıyorum, yanlış okuyorum. <gülüyor> Ona da sebep oluyor. Ama şey de önemli sanırım değil mi? Bir kelimenin hangi kelimeyle yan yana gelebileceği ve neyin neyle bir anlam ve nasıl bir anlam oluşturabileceği. E, evet yani yazının da bir müziyenin olması gerekmiyor mu bu, bu illaki şiirde mi olacak yani bir Hı. öyküde bir romanda da o müziği arayan bir yazar olabilir tabii bu çok da evet iyi. olmalı da hatta evet bence Hı. de yani olmalı da bir şey ama işte hani bunu yaparken e, şey de önemliymiş gibi geliyor bana hani o ya mesela senin metinlerin kendi ritmi var gerçekten hani o Hı. müzik ona ait bir şey hani Hı. oradan böyle alıp Hani ben müzik yapayım diye konulmuş hı hı, evet. bir şeydi mesela bu hani yani bir karşılaştırmak ya da şey anlamda de mesela bir akrabalık olarak ben hı. mesela Ayhan geçkinde de çok çok sever Ayhan geçkine yani onun da Hı -hı. kendi metinlerinin böyle şeyi var ne diyeyim bir sesi var evet. ve onu duyabiliyorsunuz. Çıkaramazsınız onun metinden ha, Evet sözü. Metinden, evet metinden evet, son evet. adım öyledir Çıkmıyor uzun bir ruh yani. öyledir. Evet. Evet, kelimeyi oradan oynatamazsınız Hı -hı. mesela yani senin metinlerin de öyle ya, oradan Allah. hiçbir kelimeyi çıkaramıyorsun ve o yüzden hani şeyi mesela ben düşünmeye başladım böyle sizleri daha önceden bu işte hani Bilge Karısı falan onlarda Hı -hı. da düşünmüştüm ama sizleri okumaya başladığımda bu birbiriyle akraba yazar Hani bu kadar e, zanaatkar aslında evet. bir taraftan. Çünkü bunlar, mesela o da öyle. Hani bir söylersi de diyor ben kelimeler üzerine düşünürüm. Evet. Hani çünkü her kelimenin kendi şeyi var, hani rengi var, sesi Tabii. var, Tabii. şeyi var. Dolayısıyla bunları böyle yan yana getirin. Bilge Karasu da öyledi. Öyle. Yani, evet. Yani yan bunlar... yana gelemeyecek kadar ha, kudretli biri. Yan <gülüyor> <gülüyor> Ama hani şey güzel bir şey. Yani öyle bir damardan beslenip bunu kendine mal edebilmek de önemli bir şey. Evet. Sonuçta bu evet ne olabilir yani benim atan bilge karısı diyebilirsin ama yani bu bir şey de ifade etme. Onu etmeye... deme cüretini bile gösteremem. <gülüyor> bir, şey, bir şey ifade etmeyebilir. Yani dolayısıyla buradan gelen damarın daha bir yani çok görünür de olmaya başladı son dönem Türkçe'de de bir hatta. Bu önemli bir şey. Bana kalırsa yazıya hani emek vermek gerekiyor. Hah, emek verilerek. Yani verilerek. çok çok yeteneklidir. Bir oturuşta harika şeyler yazar. O yazarının ritmini, müziğini de elbette oluşturabilir. Ama sanırım Latife Tekin demişti. Yani ben iki yılda bir roman yazanların kitaplarını okumuyorum demişti. <gülüyor> yani, çünkü hakikaten bunu süzmek gerekiyor. Az önce de sözünü ettik. Yani 80'ler 90'lar yeni yeni yazılıyor. Çünkü bir mesafe alınıyor. Bir serinlik oluşuyor arada. <gülüyor> Serin bir bakış oluşuyor. Tabii birileri bunu çok... Çok hızlı da yaşayabilir ve hı hı. o anı da çok güzel ya yazabilir. Buna itirazım yok ama e, yazının beklemekle bir ilişkisi var. Beklemekle ve bakmakla bir ilişkisi var. Hı hı. Tortu diyor mesela Tampınar evet. buna. Bu evet. tortulaşması, Tabii. dibe çöküp Tabii. oradan bir şey yaratması gibi. Murat çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Için. bizimle birliktesin Bugün sarı kahkahayla mı veda edelim? Evet, onunla devam edelim. Evet, hoşçakalın. Görüşmek üzere. Çocukluğunun gürültüsüyle uyandın. Ağzında iki eceli berbat bir leke. Ba, ba. Atlastan bir rüyaydı bu. Gözlerini oradan açtın dünyaya. Oysa kaç kere dediydim ben sana. Uyanma. Üzüyor seni dünya. Tamam. Israr etme bu kadar. Tane tane anlatacağım hepsini sana. Gürül gürül bir gürültüdür kopmuş. Uğul uğul, uğul diyordu dünyada. Odanın mı, annenin mi? Hüngür hüngür ağlamak sesi balkona. Balkonunu dinmeyen o kapkara öfkesi önce mahalleye paldır küldür düşüp sonra un ufak olup sokak sokak kapı kapı dalga dalga dolaşıyordu dünyada. Dolaşmakla kalmıyor, düştüğü yere ateş saçıyor, ortalığı darma duman ediyordu. Evden yeryüzüne düşen bir yıldırımın sesiydi adeta. Senin yüzünden düşense bin parça. A benim iki gözüm. Evin bir yuva olduğu söylenemezdi daha. Cehennem ateşi mahşer kalabalığıydı dışarısı.